Kırmızı bir otomobil Yazan Ufuk Baltacı Yöneten Yaşar Ürük Ses kayıt Hakan Dakın Teknik yapım Savaş Erhan Efektör Osman Keykubat Yapımcı Tümay Dane Bu oyunda rol alan sanatçılar Bahadır İbrahim Raci Öksüz Anne Füsun Masri Belgin Şebnem Doğruer Başkomiser Ahmet Dizdaroğlu Birinci Kadın Çiğdem Öksüz Zeynep Süreyya İdiz Gülten Gözde Bakşık Çetin Evren Serter Anne, bir dilim ekmek verir misin? Tabii. Evet Belgin Hanım. Neden kırmızı bir otomobil? Tabii ki kız kardeşim için. Kız kardeşimin bundan 3 ay önce kaybolduğunu biliyorsunuz. Bir sabah Bodrum'a gitmek için evden çıktı. O günden beri kendisinden haber alamıyoruz. Bütün ideali kırmızı bir otomobile sahibi olmaktı. Oldu da. Ve o otomobille Bodrum'a gitmek üzere evden çıktı. ...sonrasını biliyorsunuz. Hmm, çok ilginç. Ve bu son serginizde de... ...onun bu tutkusunu dile getirirken... ...bir yandan da arama çalışmalarına yön vermeyi amaçlıyorsunuz. İlginç olan ne? Bugünkü gazetede buna benzer bir haber vardı. Evet. Bir katkısı olacağını umuyorum. Hatta birkaç hafta önce de böyle bir haber okudum gibime geliyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Ünlü fotoğraf sanatçımız Beygen Savcı'nın... ...Kırmızı Bir Otomobil adlı fotoğraf sergisini görmek isterseniz... İşte bak burada. Kırmızı bir otomobille Bodrum'a gitmek üzere evinden ayrılan İsmail Gürses'ten bir haftadır haber alınamıyor. Eee ne var bunda? E, dedim ya birkaç hafta önce buna benzer bir haber okumuştum. İyi de ne yapalım şimdi? <gülüyor> Aman anne sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Baksana kırmızı bir otomobille evden ayrılan herkes kayboluyor. İyi ya benim kaygılanmam için sebep yok. E, senin otomobilinin rengi gri. Hı hı. Dur bakayım yoksa otomobilini mi değiştirdin sen? Ay hem de kırmızı bir otomobille. Hmm, hiç fena bir fikir değil. <gülüyor> İnşallah bu salgın sürüyordur. Yarın ilk işim otomobili değiştirmek olacak. Anne ben ciddiyim. Aman, hep söylerim. Ne bulursun bu Stephen King'de? Onu okuya okuya bu hale geldin sen. <gülüyor> Çok komik. Bak o gazeteyi de bulacağım şimdi. İnşallah eski gazeteleri hurdacıya vermemişsindir daha Allah akıl fikir versin sana Kilerde duruyor hepsi Al bak işte burada Burada bak İşte Aydın'dan Milas'a iş görüşmesi yapmak için yola çıkan Durmuş Şenol'dan bir haftadır haber alınamıyor. Kırmızı bir otomobille yolculuğa çıktığı bildirilen falan filan. Hı? Gördün mü? İyi ama bu gazetedeki haberde kaybolan kişinin Manisa'dan yola çıktığı yazıyor. Üstelik Milas'a değil Bodrum'a gidecekmiş. Yanılmıyorsam Belgin Hanım'ın kız kardeşi de Bodrum'a gidecekmiş. Hem o da İstanbul'dan yola çıkmış. Ya demek ki şeytan üçgeni Aydın ile Milas arasında. Eminim Milas'ın Bodrum yolu üzerinde olduğunu biliyorsunuz. Tesadüf. İlginç bir rastlantı. Hepsi bu. Aynı güzel ya. Aynı renk otomobil ve üçü de kayıp. Hem de otomobilleriyle birlikte. Buhar olup uçuyorlar. Bunların rastlantı olduğuna inanamam. İnanmayıp da ne yapacaksın? Aklından geçen ne? Bilmiyorum. Ne yapabilirim ki? <Gülüyor> İçimden bir ses nedense bar bar bağırıyor. Bu senin oğlun değil diye. Ne kadar çabuk pes ettim böyle hayret. <Gülüyor> Dedim ya ne yapabilirim ki? Bilmem. Sen bir şeyler bulursun. İyi günler Belgin Hanım. İyi günler. Radyodaki programı dinledim. Sanırım girişteki resimlerdeki bayan kız kardeşiniz. Evet. Radyoda kaybolalı 3 ay oldu demiştiniz değil mi? Neden soruyorsunuz? <gülüyor> Affedersiniz kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Bahadır Ekmen. Ee? Şey özür dilerim. Kız kardeşinizin kaybolmasıyla ilgili bazı kuşkularım... ...daha doğrusu bazı ipuçları bulduğumu düşünüyorum. İpuçları mı? Neden sakin bir yerde oturup konuşmuyoruz? Bütün bu insanlar... Evet Belgin Hanım. Radyoda sizi dinlerken dünkü gazetede de benzer bir haber okuduğumu hatırladım. Ve tabii ki iki hafta önceki gazeteyi de... ...sonra gazetenin arşivine gittim. Diğer isimleri de böyle buldum. Yani kız kardeşimle birlikte tam 4 kişi öyle mi? Evet. Son 4 ay içinde 4 kişi. Sanki başkaları da varmış gibi konuştunuz. Bilemiyorum. Benim bulduklarım bunlar. Hepsi de kırmızı bir otomobille öyle mi? Evet, hepsi de kırmızı bir otomobille yola çıkmışlar. Kız kardeşinizle birlikte ikisi yalnızmış. Diğer ikisinin yanında birer kişi daha varmış. Bunları, bunları polise de anlatmalıyız. <gülüyor> Bunu onların da fark etmiş olması lazım. Her tür kayıp olayı polise bildirilir. Ama bana böyle bir şeyden hiç bahsetmediler. Affedersiniz, vaktiniz var mıydı? E, benimle polise kadar gelmenizi rica edecektim de. <gülüyor> Evet, şu iki ismi de arşivden buldum. Turgut Kara, Belgin Hanım'ın kız kardeşinden bir ay kadar önce kaybolmuş. Yola da Bursa'dan çıkmış. Yanında da eşi yani Hatice Kara varmış. Salim Kuşçu da İstanbul'dan. Belgin Hanım'ın kız kardeşi. Onun yanında da bir arkadaşı varmış. Yani 4 olay, 6 kayın. İlginç. Bütün söyleyeceğiniz bu mu? Bu, bu çok önemli bir ipucu. Evet, araştırmakta yararlı. Tabii ki. Affedersiniz... Sizin ne iş yaptığınızı öğrenebilir miyim? Ee, şey e, turizmle uğraşıyorum. Datça'da bir bar işletiyorum. İstanbul'a için geldiniz? Burada oturuyorum. Üstelik e, şu anda sezon kapalı. Datça'nın yazının hiç bitmediğini duymuştum. <gülüyor> Doğru. Zaten şu anda işin başında ortağım. Evet, Belgin Hanım. Bu durumu araştıracağız. Yalnız sizlerden bir ricam olacak. Şimdilik bu durumdan basın ve medyaya haber vermeyin. Araştırmanın sağlığı açısından bu çok önemli. Şey, tabii. Oldu. Geldiğiniz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bir gelişme olursa sizi ararız. Yani biz gidelim mi? Tabii gidebilirsiniz. İyi, izninizle. <gülüyor> Affedersiniz ama başkomiserim, bizim de aynı iz üzerinde olduğumuzu neden söylemediniz? Yani onlara doğru bir iz üzerinde olduklarını mı söyleseydim? Meraklı ve zeki bir genç. Belgin Hanım da sanatçı. Yani hayal gücü geniştir. Bu durumda bile kendi başlarına bir araştırmaya kalkacaklardır. Ciddiye almayarak belki onları caydırırım diye düşündüm. Ah, i̇nşallah bize ayak bağı olmazlar. Her ihtimalle karşı peşlerine bir adam takmakta fayda var. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bizi ciddiye bile almadılar Araştıracaklarını söyledin İyi ama bu olayları onların keşfetmiş olması gerekmez miydi? 4 ay içinde 4 kayıp olayı Hem de birbirinin aynı Üstelik bu sizin bulabildikleriniz Haklısınız Başka kayıp olayları da olabilir Onlara güvenmiyorum Yok canım o kadar da değil Bir şeyler yapmalı ama ne? Basına ve medyaya duyurmamızı da istemiyorlar Bu konuda haklılar Bir de onlarla uğraşmak zorunda kalmak istemiyorlar. Böyle elim kolum bağlı oturamam ben. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne bilsem. bilsem. Ne yapabilirim ki? Ee, benim bir fikrim var ama... Bilmem siz ne dersiniz? Ne gibi? Çocukken bilyelerimden birini düşürüp kaybettiğimde... ...aynı yerde ve aynı şekilde bir bilye daha düşürür... ...ve onu izleyerek ilk düşürdüğüm bilyeyi de bulurdum. Yani? Aynı yolda benzer bir otomobille yolculuk yapmam. Ama... Ama bu tehlikeli olmaz mı? Belki. Ama denemeye değer. Bunu yapmayı isterdim. İster miydiniz? Emin misiniz? Evet Böyle bir yolculuğa çıksam... ...benimle gelir miydiniz? Seve seve. Hadi sen delisin. O kıza ne demeli? Güzel mi bari? Anne! Anlaşıldı demek güzel. Başımda dikilip duracağına, çantamı hazırlamama yardım etsen olmaz mı? Yeşil kazağımı bulamıyorum. Ben açarım, sen kazağımı bul. Hoş geldiniz. Benim de hazırlığım bitmek üzere, buyurun. Hoş geldin kızım. Annem? Hoş bulduk efendim. Kız kardeşin için çok üzüldüm. Ay inşallah bulursunuz. Ay yok yok kesin bulursunuz. O kafasını bir şeye takmaya görsün. Elinden ne uçağın kurtulur ne de kaçan. Biraz önce birisi burada beni caydırmak için dil döküp duruyordu. Nereye gitti o gördün mü? Kim? Ben mi seni caydırmaya çalışıyordum? Ay böyle güzel bir bayana yardım etmek her centilmen erkeğin birinci vasifesidir. Anne. Ve benim oğlum gerçekten bir centilmendir. Hani sen benim yeşil kazağımı bulacaktın hı? Ç ...çantana koydum bile. <gülüyor> İyi. O halde biz çıkabiliriz. Hii, bu kadar çabuk mu? Ay, güzel kızımızla biraz... ...sohbet edemeyecek miyim? Başka zaman anne. Başka zaman. Annen çok hoş bir insan. Ya, ne demezsin? Gerçekten. Hı -hı. Ha, bu arada... İzmir'de bir otokiralama firmasından Kardeşimin otomobilinin aynını kiraladı Otomobili ucaktan iner inmez Havaalanı da teslim edecekler İyi ee, Biliyor musunuz Bu işi yapmaya cesaret edebileceğinizi hiç sanmıyorum Neden? O benim kardeşim Aslında benim sizin bana katılmanıza şaşmam gerekiyor Unuttunuz mu? Çocukluğunda düşürdüğü vilyeyi bulmak için ikinci vilyeyi de düşüren benim Yani fikir benim <Gülüyor> Doğru Size teşekkür borçluyum Henüz değil Belki de gereksiz bir maceraya atılmanıza neden oldu Olsun Üç aydır neler çektiğimi bilemezsiniz Çaresizlik ve giderek tükenen umut Sonra birden siz çıkıp geldiniz Annemi ve babamı 10 yıl önce bir trafik kazasında kaybettim Kaza sırasında kardeşim de otomobildeydi Günlerce komada kaldım Annemi ve babamı kaybetmiş ...ve kardeşim de kaybetmek üzereydi Günler ve geceler boyunca baş ucunda bekledim. Hayatta kalan tek dayanağımdı. Ve bir sabah gözlerini açtı. O Allah'ın bir lütfuydu bana. Annemi babamı almış ama onu geri vermişti. Şimdi onu tekrar kaybetmeye dayanamam. Anlıyorum. Ee, şey... Umutunu arttıracak bir şeyler söylemek isterdim ama şimdiden yapabileceğinden fazlasını yaptım bile. Anlamıyor musun? İlk seferinde başucunda oturup göz yaşı dökmekten başka bir şey gelmemişti elimden. Düne kadar ikincisinde de durum aynıydı. Sen sen bir şeyler yapma şansı verdin bana. Bu sefer oturup beklemeyeceğim. İnan bu hiç de az bir şey değil. Aynı. İç döşemeleri bile aynı. O halde yola çıkabiliriz. Evet. Plan nedir? Belirgin bir planım yok. Kayıp olaylarının ortaklar ayrımıyla Minas arasında olduğunu düşünüyorum. Ya daha önce veya daha sonra olduysa? Hiç sanmıyorum. Kardeşinizle birlikte üçü bu yoldan geldiler. Dördüncü kayıp, Aydın yönünden. Yani ortaklar ayrımının diğer tarafı Ayrıca Aydın tarafından gelen kişi Milas'a kadar bu yolu takip edecekmiş. Bu durumda kayıp olaylarının ortaklar kavşağı ile Milas arasında olması gerekiyor. Ortaklar Milas arası kaç kilometre? Yüz kilometre civarında. El çantamda harita olacaktı. Çıkarır mısın? E, neresinde? E, üstteki cepte. Hı, hı, buldum. Bildiğim kadarıyla tarih ve turizm açısından zengin bir bölge olacaktı. Ah işte millet harabeleri ve Didim. Onlar güzergahımızın dışında kalıyor. Biz Söke Ovası'nı boydan boya kat edeceğiz. Bu bölge tarım açısından da oldukça zengin. Söke Ovası. Büyük Menderes Nehri'nin yarattığı mucize. Doğru. Ama Büyük Menderes artık verdiklerini geri almaya başladı. Sanayi atıkları o bereket saçan nehri zehir saçar hale getirdi e, Bunu öğrenecek çalışmaların yapıldığını duymuştum. Evet ama Büyük Menderes'i denetlemek kolay değil. Buraya gelene kadar yüzlerce kilometrelik bir alandan geçiyor. Çalışmaların başarılı olması için herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Hı, haklısın. İşte ortaklara geliyoruz. Çöp şiş sever misiniz? Hı, bayılırım. O halde tam yerine geldik. ...hem karnımızı doyurur... ...hem de araştırmamıza başlarız. Ha, bu, bu benimki olmalı. E, lütfen bakar mısın? Taşıt kullanırken telefonda konuşmam da. Doğrusu da bu zaten. Efendim? Şey şu anda otomobil kullanıyorum. Anne. Daha süt içme saatimin gelmediğini... ...akşam yatarken içmeyi unutmayacağımı söyle. Şey sizi daha sonra arayacağını söylüyor efendim. Yo yo Hayır <gülüyor> Bunu yapacağını sanmıyorum efendim Tabi söylerim Hoşça kalın <gülüyor> Neler söylüyor o cadı Hiç bana asılmaya başlayıp başlamadığını merak etmiş de <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin Annem beni çok iyi tanır Evde elinden ne uçan ne de kaçan kurtulur derken Biraz da çapkınlığımdan bahsediyorum He. Ama şu ana kadar Meşhur çapkınlığının herhangi bir emaresini görmedik Sen öyle sen Biraz önce ilk yemeğe çıkma teklifini yapmadın mı? <gülüyor> Ay Allah ben de kuzu kuzu kabul ettim. <gülüyor> Üzülme. Ama düşen ilk kurban sendeyiz. <gülüyor> Nerede kaldın? Şişlerin soğuyor. Kardeşinin fotoğrafını çalışanlara gösterdim. Aradan üç ay geçti. Hatırlamalar çok yoğun. Güzel bir kız, dikkatlerini çekmiş olabilirdi. ...belki burada mola vermemiştir. Yol boyunca benzinlik, lokanta, kafeterya... ...ne görürsek uğrayıp bunu yapacağız. Hmm. Nefis. <gülüyor> Harika. İzmir'de mola verdiğini ve seni aradığını söylemiştin. Oradan yanına bir arkadaşını almış olabilir mi? Aslında İzmir'de bir arkadaşıyla buluşacak... ...ve tatili onunla çıkacaklardı. Hmm. Ama arkadaşının bir işi çıkmış. Tatilini bir hafta ertelemiştik. Telefonda bana arkadaşının daha sonra geleceğini söylemiştik. Ve yola yalnız devam ettin değil mi? Evet. Dört Eğer birlikte gitseverdi... De... Hmm, kaybolanlardan ikisinin yanında birer kişi vardı. Arkadaşı erkek miydi? Hayır. Okuldan bir kız arkadaşı. Hmm, neyse. Yolcu yolunda gerek. Hadi bakalım yemeklerimizi bitirip işe koyunalım. <gülüyor> Yine benim telefonum lütfen bakar mısın Tabii Efendim Bahadır Bey'in sesine bir şey olmadı Şu anda otomobil kullanıyor Bir notunuz varsa ileteyim Hayır başı belada değil beyefendi Ben nereden mi bileceğim Şu anda onun yanındayım Zaten bu yüzden mi başı belada bu, Tahmin ettiğim kişi olmalı Kim bu Allah aşkına Aa, Şuna bak Nikahta şahitlik yapmazmış Deli mi ne? <gülüyor> tamam tamam abi, ben seni sonra ararım <gülüyor> Kapatın da ben sonra onu arayayım Kapattım zaten e, Kim bu Allah aşkına? <gülüyor> ortam hatta abim olduğunu bile söyleyebilirim Bu söylediklerim ne anlama geliyor? Şey, ben cep telefonumu kimseye elletmem de Ona bile E tabi cep telefonu özeldir İyi ama cep telefonuna baktığın için e, Neden senin başının belada olduğunu düşündüm? Şey bilmem ha, Tabii ya Nikahta şahitlik yapmamakla tehdit etmişti Yani bizim evleneceğimizi mi düşünüyorsun? <gülüyor> Yok canım bunu da nereden çıkardın? Ben değil o çıkardı İlginç bir hayal gücü ee, Şey şurada bir benzinlik var Belki kardeşin oraya uğramış olabilir Ya doğru Her geçen seni düşüyor 3 sene önce tam 8 ton pamuk kaldırmıştım tarladan Sonraki sene yedi düştü. Bu sene de çıka çıka altı ton pamuk çıktı. İyi günler. İyi günler. Aleykümselam Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şu resimde gördüğünüz bayanı arıyorum. Önünde durduğu bu otomobille... 3 ay kadar önce buradan geçmiş olması gerekiyor. He, sizin otomobil de aynısı. Evet. Bu bizim Ömer'in otomobilinden değil mi? Yok canım. Onunki çift varlıydı. He, doğru. Sizinki Avrupası herhalde. He, şöyle... Affedersiniz ama bu bayanı gördünüz mü acaba? Şey hiç sanmıyorum. Yok görsek hatırlardık. Ne olmuş bu bayana 3 aydır kayıp. Yazık. Bizim Ömer kaybolalı ne kadar olmuş? Dur bakayım pamuklar yeni toplanıyordu. 2 3 ay arası. Şu bizim otomobilin aynı olan mı? Aha, otomobile yatağına gidecekti. Gidiş o gidiş. İkişi daha kayıp. Mehmet, gazetelerde yer almayan bir olay daha. Etti 5 kayıp olayın. Yatağına bu yoldan mı gidiliyor? Aydın tarafından da gidilir. Hatta orası daha kısadır ama bu yoldan gitmiş. Minas'a da uğrayacakmış. Biliyor musun? Şu ana kadar pek emin değildim. Ama şu anda eminim. Bu yolda bir şeyler var. Ama ne? Cevabı bulduğumuzda kız kardeşini de bulmuş olacağız. Ortağımın bir sözü vardı. İyisini um, kötüsünü bekle. Moralini bozmak istemem ama her şeye hazırlıklı olmalısınız. Hey ortağının canı cehenneme. Nasıl kötüsünü bekleyebilirim? O ölmedi, yaşıyor. Senin telefonun. İtahan çomağı hazırla derler. Bu sefer kendin bakmak zorundasın. Alo? Ee, merhaba abi, nasılsın? Hı hı. Annemle konuştuğuna göre her şeyi biliyorsun. Tabii söyledim. Tabii. Telefon konuşması sırasında söyledikleri için özür diliyor senden. Önemli değil. Abi, ona bir özür daha boşlusun. şeyden ötürü hani bir sözün vardı ya senin. <gülüyor> evet o. Bu daha iyi işte. Neyse kendine iyi bak. Hoşça kal. Şey, o söz için özür diledi ve yenisini söyledi. Yenisi aynen şöyle. İyisini um. İyisini um. İyisini um. <gülüyor> Bu daha iyi. <gülüyor> Bence de. Evet. Önümüzde söke var. Akşam sökede kalırız. Söke'ye kadar kardeşinin uğrayabileceği fazla bir yer yok. Söke'ye kaç kilometre kaldı? 10 kilometre civarı. Henüz erken. Niye araştırmaya devam etmiyoruz? Evet. Araştırmamız süresince Söke'yi üs olarak kullanmayı düşünüyorum. Her ne olduysa Söke ile Milas arasında olmuş olmalı. Söke'nin Milas çıkışında alışveriş merkezleri varmış. Polis yaptığı araştırmalar sırasında kız kardeşimi gören bir tezgahlar bulmuştu. Bir otelde yer ayırttıktan sonra oraya uğrarız. Söke'nin bu kadar büyük olduğunu bilmiyor. Bu bölgedeki en zengin kasabalardan biridir. Tarım, tarih ve turizm. t bir arada. Hı -hı. Otelde yerimizi ayırttığımıza göre... ...şimdi şu tezgahtar kızı görmeye gidip... Yerim ilas çıkışında olacak. Beni yani biliyorum. Orada birçok giyim firmasının mağazası var. Hmm, bütün ünlü firmalar var. Evet. Hadi şu kızı bulalım. İyi günler. Ee, biz Zeynep Hanım'la görüşecektik. Şurada, ileride. Bayan giyim bölümünde. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilir? Şey, e, kız kardeşimi en son gören kişi sizsiniz. Kız kardeşiniz? Ha, aman Allah'ım siz osunuz. Şu polisin sorduğu kızım ablası. Sizi televizyonda görmüştüm. Evet Onu en son siz gördünüz. Evet çok sempatik cana yakın biriydi. E, biliyor musunuz Ay, şey affedersiniz e, bulundu mu acaba? Hayır. E, çok üzüldüm. Cık. Şey e, ben... Evet. E, biraz önce bir şey söyleyecektiniz. Bilemiyorum bunu söylemem ne kadar doğru olur. Lütfen. En ufak bir bilgi bile onu bulmamıza yardımcı olabilir. Aslında söyleyeceğim şeyin bir faydası olacağını sanmıyorum. Lütfen. Pekala. E, o gün burada sizin için de birkaç hediye almıştı. Sizi çok seviyor olmalı. Aman Allah'ım. Ay çok üzgünüm. Sizin suçunuz değil. Bunun dışında bize yardımcı olacak herhangi bir şey söyleyebilir misiniz? Ay üzgünüm. Yarım saat kadar kaldı burada. Alışveriş yaptı ve gitti. Yalnız mıyım? Evet. Bunu polise de söylemiştim. Teşekkürler. Size kartımı bırakayım. Cep telefonumdan ulaşabilirsiniz bana. ...önemli, önemsiz bir şey... ...hatırlarsanız mutlaka arayın... ...tabi tabi, size üzdüğüm için çok özür dilerim... ...önemli değil, teşekkür ederim... ...oldu, istersen gidelim artık... Hı hı. ...hoşça kalın... ...güle güle... ...sanırım bugünlük bu kadar yeter... ...artık sökeye dönsek iyi olur... ...Belgin Hanım... Kız kardeşiniz aldığı hediyeler içinde en çok bu gömleği beğeneceğinizi söylemişti. Lütfen bunu kabul edin. E, şey ama... A, lütfen bunu kabul ederseniz çok sevineceğim. Harika bir gömlek ama... Lütfen kabul edin. Şey... Çok teşekkür ederim. Ben sizi daha fazla yolunuzdan alıkoymayayım. Kız kardeşiniz için dua edeceğim. Çok iyisiniz. Müzik <gülüyor> Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Akşam için kusura bakma. Biraz yalnız kalmak istedim. Önemli değil. Yalnız kalmak bana da iyi geldi. Akşam ilginç bir şey fark ettim. Nedir? Şimdi bildiğimiz 5 kayıp olayı var ve daha da olabilir. Bu insanlar otomobilleriyle birlikte kayboldular. En az beş tane otomobil. Eee? Neyse, insanları bir şekilde saklayabilirsin ama otomobilleri saklamak hiç de kolay değil. Büyük bir ambar veya depo gibi bir yer olmalı. İlginç. Tabii otomobilleri parçalayıp satmış da olabilirler. Bu da bizi bu işin altında yatan sebebin bir tür hırsızlık olduğunu düşünmeye sevk eder. O zaman soru şu, otomobillerin içindeki insanlara ne yaptılar? Ölürmüş olamazlar. Bu gereksiz bir katliam olur. Aman Allah'ım. <gülüyor> Özür dilerim. Amacım seni korkutmak değildi. Aksine bu durumda kız kardeşini sağ olarak bulma ihtimalimizin yüksek olduğunu anlatmak istemiştim. Çünkü hırsızlar işledikleri suça cinayet gibi ağır bir suçu ekleme aptallığını göstermezler. Ya amaçları hırsızlık değilse? O zaman otomobilleri nereye sakladıkları sorusu gündeme geliyor. Ve bir de tabii ki neden sorusu. Neden bu insanlar ve otomobiller kayboluyor? Tek ortak noktaları kırmızı birer otomobile sahip olan bu insanlar... ...bu bölgede neden kayboluyorlar? Biliyor musun? Bu yoldan her geçişimde mutlaka bir trafik kazasına rastlarım. Neden? Halbuki dümdüz ip gibi yol. Konya Ovası gibi. İşte bu yüzden çok kaza oluyor zaten. Bol virajlı ve tehlikelerle dolu yollarda sürücüler zorunlu olarak dikkatli taşıt kullanmak zorundadırlar. Gözlerini bir an olsun yoldan ayıramazlar. Halbuki bu tür yollarda uzun süre yol alan sürücüler ilk 10 dakikanın ardından... Hay Allah! Ne oldu o kamyona ha? Hangi kamyonun? Görmedin mi? Bir kilometre kadar ileride önümüzde giden kırmızı bir kamyon var. Eee? Şimdi yok. Yok oldu. Yok mu oldu? Evet. Halbuki sapacağı bir yol A yoktu. Ciddi misin? Tabii ki. Ben görmedim. Seni dinliyordum. Hay Allah'ım tabii ya. Bak yoldan çıkmış şarampole yuvarlanmış. Evet yan yatmış. Geçmiş olsun. Yardıma ihtiyacımız var mı? Sağ olun. Ucuz atlattık. Bir şeyimiz yok. Yardıma ihtiyacınız olmadığından emin misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Muavinimin küçük bir sıyrığı var ama eczan çantamız var. Önemli değil. Cep telefonunuz varsa trafik polisine kazayı bildirirseniz seviniriz. Tabi! Dümdüz yolda nasıl yoldan çıkardı kamyonu hayret? Biraz önce anlatıyordum ya, böyle yollar virajlı yollardan daha tehlikelidir diye. Dikkat dağılmasına neden oluyor. Ayrıca... Ağaçlara dikkat ettin. Hı, evet, hepsi bir tarafa yatıyor. Evet, bu bölge sürekli rüzgar alır. E, kamyonun kasasına dikkat ettiysen havaleli bir yük vardı. Rüzgar, kamyonun direksiyonunun sürekli bir yöne çekmesine sebep olur. Bu bizim otomobilin direksiyonunda bile etkili bir çekmeye sebep oluyor. Bir de o havaleli yükle kamyonu düşün. Hı hı, haklısın. Direksiyonuna hakim olmak güç olmalı. Didim ayrımına yaklaşıyoruz. Bafa Gölü sol tarafımızda kalıyor değil mi? Hı hı, evet, ileride onun kıyısından da geçeceğiz. Ha, Bafa Gölü dedin de, ben de biraz önce onu düşünüyordum. Şu otomobillerin saklanması meselesi. Göl bunun için çok uygun. Nasıl yani? Derin bir bölgesine yüzlercesine atabilirsin, kimse de bulamaz. Ben de sabah söylediklerinden beri bunu düşünüyorum. Ha. Aslında düşünmemek için zorluyorum kendimi. ...söylediklerinden sonra... <gülüyor> ...ya ya ya... ...böyle kötü şeyler düşünmemelisin... ...neden? Ne günahı vardı ki? Aaa yapma... ...içimden bir ses kardeşinin buralarda bir yerde olduğunu... ...gelip onu bulmamızı beklediğini söylüyor... ...şimdi umutsuzluğa kapılmanın sırası değil... ...oradan haklıydı aslında... ...hangi konuda? Hani şu söylediği söz... ...iyisini um, kötüsünü bekle... O oh, her zaman haklıdır zaten. İyi ama sonra o sözü değiştirmişti. İyisini um, iyisini um, iyisini um. <gülüyor> o sözün yeni şekli artık bu. Göreceksin yine haklı çıkacak. Çok iyisin. Amması maması yok. O sağ ve bizi oralarda bir yerde bekliyordu. Vallahi abi ne yalan söyleyeyim görsen mutlaka hatırlardım yanlış anlama ama çok güzel bir kız Allah sahibine bağışlasın Sağ ol ee, buralarda yakın bir zamanda kaza yapan kırmızı bir otomobil oldu mu? Abi buralarda çok kaza olur ama e, vallahi ne yalan söyleyeyim renklerine hiç dikkat etmem ki Sağ ol kolay gelsin Güle güle abi İşte virajlar başladı. Birazdan Bafa Göl'ünü de görürüz. Buralarda hiç köy veya kasaba yok muydu? Biraz ileride, gölün kıyısında bir köy olacaktı. Tünelden sonra da bir kasaba. Oraları da araştırmamız lazım. Elbette. Heh, işte göl görüntü. Az sonra da bir köyün karşımıza çıkması lazım. İşte bu virajdan sonra orada oldu oluruz. Hı? İşte tabelası, göl köy. Durup insanlarla konuşacak mıyız? Çıkışında bir benzinlik olması lazım. Oraya uğrarız. Bugün Milas'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Yarın etraflıca bir araştırma yaparız. İleride trafik polisi var galiba. Yok hmm. yok, yo, sivil bir görevli. Yol kenarındaki okul dağılmış herhalde. Okul geçidi levhası konulmuş ama lambayı Neden okullarımızı hep böyle işlek yolların kenarlarına yaparız ki? Allah'tan birini görevlendirmişler de çocuklar emniyetli bir şekilde karşıya geçiyor. Görevlinin hali bir garip. Elindeki telsizi gördün mü? Bak, bak telsizle konuşuyor şimdi. Başında beyaz şapka, elinde telsiz. Sanki polis gibi. Adamın bize bakışı da bir garip. Hatalı bir davranışımız olmadı. E, polis olduğumu da sanmıyorum. Köyden bir gönüllü olmalı. Elindeki telsiz neyin nesi? Bilmem. Sürücülerin kendisini ciddiye alması için kullandığı bir aksesuardır belki de. Başındaki beyaz şapka ve kolundaki kırmızı kolluk gibi. <gülüyor> Neyse. İşte benzinliğe geldik. İstersen sorup öğreneyim o adamın kim olduğunu. İyi günler. Benzinliğe siz mi bakıyordunuz? Eşim olmadığı zamanlarda evet. <gülüyor> Hayat müşterek, ee, ben bu fotoğraftaki bayanı arıyorum. 3 ay kadar önce önünde durduğu bu otomobille buradan geçmiş olması gerekiyor. Ee, şey, her gün yüzlerce otomobil geçiyor buradan. Belki sizden benzin almıştır diye düşünmüştüm. Bir saniye. İyi yolculuklar! Kusura bakmayın ama buraya geldiğini sanmıyorum. Belki de eşiniz buradayken uğramıştık. Belki de. <gülüyor> Neyse. Daha sonra yine uğrarız. Eşinizle o zaman görüşürüz. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Ha, affedersiniz. Ee, bir şey daha soracaktım. Şu okul geçidindeki adam kimdi? şey o benim eşim. <gülüyor> ne güzel. Keşke her insan onların yarısı kadar duyarlı olsa. Kadının kocası okulun dağılma saatlerinde okulun önüne gidip öğrencilerin karşıya geçmelerine yardımcı oluyor. Dikkat ettin mi bilmem. Benzin pompasının üzerinde de bir telsiz vardı. O telsizler ne işe yarıyor acaba? Canım adam öğrencilere yardımcı olurken kadın da benzinlikte yalnız kalıyor. Haberleşmek için telsizi kullanıyorlardı. Belki. De. Sanki seni rahatsız eden bir şey var gibi. İnmiyor. Adamın bakışları biraz garipti. Ben hiç fark etmedim. Yoksa <gülüyor> onlardan kuşkulandın mı? Şey anlatmak istediğim o değil. Bakışlarında sanki bir öfke vardı. Rahatsız ediciydi. Belki bizden önce geçen bir sürücüye kızmıştır. Sürücülerimizi bilirsin. Lambalı bir yaya geçidinde bile... ...yayaların geçiş hakkını ihlal etmekten kaçınmazlar. Bilemiyorum. Aslında beni rahatsız eden başka bir şey vardı ama çıkaramıyorum gidiyorum. Kimde? Adamda mı? Yok yok. Eşinde. Bence ikisi de sorumluluk sahibi iyi insanlar. Neyse dönüşte tekrar uğrayacağız. Bu sefer daha dikkatli inceler ve kuruntularından kurtulursun. Tünele yaklaşıyoruz. Hatırladığım kadarıyla kısa bir tünel olacak. Evet. işte göründü. Hah ya Lastik patladı. Ne yapacaksın? ...burada tünelin içinde duramazsın. Mecburen tünelden çıkacağız. Bu çeşmenin suyu içiliyor mu acaba? Elbette. Sen de duydun mu? Neyi? Şu çalıların arasından bir ses geldi. E, belki bir sincap veya tavşan vardı. Hayır. Hayır. Başka bir şey var. Nerede? Orada. İşte, işte kımıldadı. Kaçıyor. Sen buradan ayrıl Dikkatli ol. Hey, dur kaçma. Dur. D dur diyorum sana. Dur, bir şey yapmayacağım sana. Dur. İşte böyle. Bak, gidecek yerin yok. S sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Ya, yavaşladım, durdum. Durdum, durdum. Tamam, tamam, tamam, tamam, sakin ol. Durdum, durdum, durdum. durdum. Tamam, anladım, durdun. Ne olmuş sana böyle? Neredeyse çıplaksın, her tarafın yara bere içinde. Hayır. Sakin ol, sakin ol, sana bir şey yapmayacağım. Hastaneye gitmen gerek. Benimle gelmeysin, hadi gel. Dur, dur, dur. yapma. <gülüyor> ...kusura bakma ama bunu sen istedin. <gülüyor> Beni buna sen zorladın. Hay Allah. Biraz sert mi vurdum acaba? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kemik torbası için... ...oldukça ağır sayılırsın. Hop <gülüyor> be. Orada! benim mi? Aman Allah ım. Bu da ne? Doğru soru, bu da kim olacaktı. Ama haklısın. Bu kemik torbasını insana benzetmek oldukça zor. Arka kapıyı açar mısın? da otomobili senin kullanman daha doğru olur. Yolda taşkınlık yaparsa onu kontrol edemezsin. En yakın hastane ne taraftadır? Minasa daha yakınısı. Minasa gidelim. Ha? Zavallı. Bu hale nasıl geldi acaba? Kim bilir. Mağara adamına dönmüş. Haline bakılırsa uzun zamandır bir şey yememiş. Kim bir şeyler konuşmadın? Hayır. Daha doğrusu İşe yarar bir şeyler konuşmadı Sanki bir şeyden kaçar gibiydi Hem de çok korktuğu bir şeyden Yabani bir hayvandan mı kaçıyordu acaba Öyleyse bizden niye kaçtı Bence korktuğu şey Bir insan veya insanlar Doktor Gürkan Polat Doktor Gürkan Polat Ameliyathanede beklenmektesiniz Ne oldu? Yoğun bakımı aldılar. Çok geçiriyor Ayrıca uzun zamandır bir şey yememiş. İyi günler efendim. İyi günler memnunum. Getirdiğimiz şahısla ilgili olarak ifadenizi almamız gerekiyor. Yardımcı olur musunuz? Elbette. O halde peşimden gelir misiniz? Buyurun efendim. Ama... Ama siz... Evet Bahadır Bey. Bergin Hanım. İyi ama siz burada... Benim burada ne işim var öyle mi? Sizlere verdiğiniz bilgileri araştıracağımızı söylemiştim yanılmıyorsam. biz sandık ki... Verdiğiniz bilgileri önemsemeyeceğimizi sandınız. Halbuki biz sizden çok önce bu kayıp olaylarını araştırmaya başlamıştık. Ama bunu bize söyleyebilirdiniz. Araştırmanın sağlığı açısından böyle olmasını uygun gördük. Sizin burada ne aradığınızı sorabilir miyim? Hiç. Bergin Hanım'la birlikte Bodrum'a gidiyorduk. Ne yeah. Söke'deki molanızın ve tezgahtar kızla yaptığınız görüşmenin de mantıklı bir açıklaması vardır herhalde. Unuttuğunuz bir şey daha var başkomiserim. Kaldıkları otelde hesaplarını kapatmadılar henüz. E, yani siz bizi takip ettiğinizi mi anlatmaya çalışıyorsunuz? E, kolladığımızı söylemek daha doğru olur herhalde. E, karşılıklı olarak maskelerimiz düştüğüne göre asıl konuya geçebiliriz değil mi? Örneğin e, bulduğumuz adamdan konuşsak... Hı? Kimliğini tespit edebildiniz mi? Parmak izini aldık. Araştırıyoruz. Kaybolan kırmızı otomobillik kişilerden biri olabilir mi? Evet. Şey, mümkündür. Sevgili yardımcım, acaba rica etsem bana verdiğin raporlarda da öyle geniş ve açıklayıcı bilgilere yer verir misin lütfen? Şey, şey özür dilerim başkomiserim. Evet. Şimdi sizlerden bir an önce evinizin yolunu tutmanızı istiyorum. ...çünkü burada bize ayak bağı olmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz. Şey ama... Eğer kalmakta ısrar ederseniz... ...İstanbul'a kadar yardımcımın askerlik anılarını dinlemek zorunda kalırsınız. Eee şey... ...yardımcınızın hoş sohbet biri olduğunun farkındayım ama... ...sizi onun sohbetinden yoksun bırakmak istemeyiz. Eee pekâre... ...önerinize uyarak bir an önce İstanbul'a dönmeyi kabul ediyoruz. Hmm. Bundan emin olabilir miyim? Elbette. Aksin cevaba geldi başkomiserim. Sağ ol. Ee... Sanırım bunu öğrenmeye hakkınız var. Bulduğunuz kişinin kimliği belli oldu. Kimmiş? Kayıplardan biri mi? Evet seki dostum. Turgut Kara. Tespih edilen ilk kayıplardan biri. O zaman... O, o zaman kardeşim de oralarda bir yerde olmalı. Tünel ve çevresinde bir arama çalışması başlattım. İzin verin biz de bu çalışmaya katılalım. Kusura bakmayın Belgin Hanım buna izin veremem. O zaman... İzin verin burada kalıp arama çalışmalarının sonucunu bekleyelim. Evet başkomiserim. Arama çalışmalarına katılmamızı engelleyebilirsiniz ama bizim burada konaklamamızı engelleyemezsiniz. Eh, pekala. Ancak gözüm üzerinizde olacak. Sakın kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın. Hadi rahatla biraz. O tünele en yakın yerleşim birimi o köy. Evet ama arada 10 kilometre var burada. Gemeni soğutur. İşlemiyor. O kıza ve o karı kocaya düşünüyorum. Zararsız iki insan. Neden kafanı onlara taktın anlamadım. Adamın bakışları. Kadında da beni rahatsız eden bir şey vardı. Yağmur başladı. Bu havada arama da yapamazlar. Hı -hı. Zaten birazdan hava kararacak. Kahretsin. ...kadının üstünde yağmurluk vardı. Gayet normal, bütün gün yağmurun eli kulağındaydı. İçindeki, yağmurluğun altındaki gömlek. Ne olmuş gömleğe? Tabii ya, tezgahtar kızın sana verdiği gömlek. Kız kardeşinin sana hediye olarak aldığı gömleğin aynı. Evet. Bu önemli olabilir. Bunu başkomisere bildirmeliyiz. Evet. Başkomiser henüz dönmemiş aramaya devam ediyorlermiş O halde oraya gidelim ee, hadi Tabi ben de bunu düşünmüştüm Belki boşuna heyecanlanmamız O kadında da o gömleğin Aynından olmuş olabilir Hayır hayır Hayır hiç sanmıyorum Daha çok var mı tünele Geldik saydık Başkomiser hala orada mı acaba ee, İşte tünel göründü Burada hiç kimse yok. Ee, burada olsalar otomobillerini görür. Benzinliğe gidelim. Eğer kuşkularında haklıysan bu tehlikeli olan Lütfen. Pekala. Her ihtimale karşı dikkatli davranmamız gerekiyor. Bırak onlarla ben görüşeyim, sen otomobilde de belli. Bir şey olursa hemen oradan kaç. ama Sen orada yalnız mı bırakıyorsun? Hayır. Hayır bunu yapamam. Kaçmak zorundasın. Ee, birimizin başkomiser'e durumu anlatması gerekiyor. Öyle. E, i̇zin mi alacaksınız? Hayır. E, gündüz de uğramıştık. Eşiniz vardı. Ee? Kaybolan bir bayanı arıyorduk. Ha evet. Bahsettiydi Gülten. Ne oldu? Bulabildiniz mi? Maalesef hayır. E, sizi okulun önünde görmüştük. Yaptığınız şey gerçekten çok hoş. Birinin yapması gerekiyor. Haklısınız. E, şu fotoğrafa bir de siz bakar mısınız? Belki onu görmüş olabilirsiniz. Hmm, hiç sanmıyorum. <gülüyor> Bunu dışarıda gizlice etrafa bakarken buldum. Melgin, bu yaptığınız hiç de hoş değil. Casusluk da hoş bir şey değildir. Evet küçük hanım, dışarıda ne aradığınızı sorabilir miyim? Bunu hiç tavsiye etmem bayım. Bende öyle. Silahları var. Maalesef. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Artık soru sorma sırası bizde. Geçtiğimiz yıl Mart ayının birinde neredeydiniz? Bu da ne demek oluyor? Söyle! Al. Cevap ver ona. Aman Allah'ım delirmiş bunlar. Hadi cevap verin. Pompaya bir araba yanaştı. Aşağıya indirelim onları. Sen dışarıya bak. Ben onları indiririm. Şöyle geçin. Geçin dedim. Sizler de kesin sesinizi. İşte size iki şüpheli daha. Eğer kurtulmak istiyorsanız onlara suçlarını itiraf ettirirsiniz. Lütfen itiraf edin Siz mi yaptınız Aman Allah'ım burası da ne böyle Evin bodrumu olmalı Lütfen itiraf edin Çocuklarım çocuklarım var benim Söyleyin siz mi yaptınız Abla Abla Burcu burcu Abla, abla. <gülüyor> Tamam canım tamam sakin ol Bitti hepsi bitti Demek çocuklarına o okulun önünde kırmızı bir otomobil çarpmış ha? E, evet çarpıp kaçmış. Kimse plakasını görememiş. Ve onlar da buradan geçen her kırmızı otomobilli sürücüyü yakalayıp buraya kapatıyorlar ölüm? mi? Yakalayabildiklerini. Daha çok benzinliğe girenleri. Böylece bir gün o sürücüyü yakalayacaklarını umuyorlar. Deli bunlar deli. Buradan kurtulmanın bir yolu yok mu? Bir hafta kadar önce biri kaçtı Zincirleri çürükmüş Kadın yemek getirdiğinde birden kapıdan fırlayıp gitti Bulduğumuz adam olmalı e, Kaç kişi var burada? Sizinle beraber 12 kişi oldu Buna ne hakları var? Bunca insana nasıl alıkoyarlar? Barbarlık bu Evet Yeni konuklarımızı konuşturabildiniz mi? He? Söyleyin Çocuğumun katili hanginiz? Bakın bu yaptığınız çok yanlış Yanlış ha yanlış ha Dokuz yaşında bir çocuğa çarpıp kaçmak doğru mu ha Onu öldürdünüz Katiller İyi ama çocuğunuza biz çarpmadık ki Sus İmkar etme Hepiniz birsiniz Hanginiz yağmur altında yol kenarında bekleyen çocukları aldırıyor ki İyi ama dün sizde gördünüz biz durduk yol verdik çocuklara Durmuş ha Başımdaki şapkayla telsizin hatırına Ya orada ben olmasaydım He durur muydum? Elbette dururdum Hadi oradan be Sizi bilmez miyim ben? Hepiniz aynısınız. Çocuğumuzun katili aranızda. Kimse kımıldamasın. Polis! Hayır! Hayır! Biz değiliz! Katil onlar! Kımıldamayın! Aman Allah'ım! Burası da ne böyle? Durum kontrol altında başkomiserim. Evet. Size kızgınım ama aynı zamanda da bir teşekkür borçluyum. Ne de olsa burayı sizin sayenizde bulduk. Her ihtimale karşı bir adamıma sizi takip etmesini söylemiştim. O karı kocaya ne olacak şimdi? Öncelikle yargılanacaklar. Tabi psikolojik sorunları olduğu da bir gerçek. Toplumumuzda onların durumunda olan birçok insanın bulunduğu da bir gerçek. Trafik kazalarını ölü, yaralı ve maddi hasar yönünden değerlendirdik hep. ...kalan sahaların da sorunları olabileceğini pek düşünmedim. Atlasın genç dostum. Eh, eminim bu olay birçok insana ders olacaktır. Hı hı. Bu arada otomobillere ne yapmışlar? Bunu öğrenebildiniz mi? Benzinliğin arkasında göle doğru giden bir yol var. Birçok tekerlek izine rastladık. Birazdan dalgıçlar gelecek. Otomobilleri gölün dibinde bulacağımızı sanıyorum. Benim otomobilim de orada mı acaba? Sakın o otomobile bir daha binmeyi düşündüğünü söyleme bana. Şey, hayır. Onu beyaz bir otomobille değiştireceğim. Beyaz bir otomobille mi? Hay Allah. Sanki ben bir yerde beyaz bir otomobille başlayan bir haber okudum gibime geliyor. Yine mi? Bundan sonra otomobil mi, otomobil yok. Üstelik 20 yaşında bir genç kızın en büyük düşünün beyaz bir otomobil yerine beyaz bir gelinlik olması gerekiyor. Öyle değil mi? Tabi ama o genç kızın önünde bekar bir ablası varsa o genç kız mecburen bu düşünü ertelemek zorunda kalır. <gülüyor> bu konuyu kırmızı bir otomobille yapacağımız dönüş yolculuğunda konuşmaya ne dersiniz? Kırmızı, kırmızı bir, bir otomobille mi? <gülüyor> Falcacının yazdığı Kırmızı Bir Otomobil adlı oyunu dinlediniz. Radyo Tiyatrosu Sonay. Er.